Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi hey kalp insanlar 8.28 saatimiz 9 Ocak, Şubat, M Nisan Perşembe sabahında Macera dolu bir sabah olacak Sabah durumundan bahsetmeyelim Tepeye bakınca anlaşılıyor nasıl olacak Maceranın da şakır şakır yağmur altında yaşanacağı belli Modern Sabahlar başladı saat ona kadar beraber olacağız Ve bulkan bir, bir şeyle karşısınız diyeyim ilk dakikalarında Radyoyu dinliyorduk oktayla gelirken herkes programına başlamış Efendim dinleyicileriyle bağlantılar kuruyor internetten bulduğu fıkralar şakalar falan günün haberlerine yorumlar yapıyor birürüdik yani. Ne güzel herkes dükkanı erken erken açmış Biz de tok esnaf gibi yavaş yavaş geliyoruz olmaz dedik falan Ve de yol boyunca programla ilgili konuştuğumuz şey şu Simitleri bence şimdi yeme radyoda çayla yeriz Yok radyoda kolayla simit yiyelim o da şey yapar mı falan. Sırf bu konuşuldu Oktay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, Ege kolonu hemen yan tarafa koydum. Teşekkürler. Uzun uzun bunu da konuşabilir istersen. Ee, dikkat et dökme çünkü döktüğün zaman yapış yapış olur. Bak herkes programı zamanında açanlar bunları konuştular. Şimdi internetten buldukları esprilerle devam ediyorlar biz. Hala günü yakalama derdindeyiz. Olsun. Günü e, yakalama onu olsun. Olsun. Yani en azından e, biz de işimizi tam yapmaya çalışıyoruz. Yani başladı. <gülüyor> <gülüyor> yani bir dakika hemen gülmeyin. Yani başladığımız yerden itibaren biz de ekmeğimizdeyiz burada sevgili Sonuçta biz de simidimizin kolamızın peşindeyiz. Geliyoruz. O kolu eğer dökülürse stüdyo berbat olur. Doğru tabii canım. Onu söyleyeyim. Buraya insan giriyor. Burada yayıncılık yapılıyor ya. Ee, bu arada e, radyomuzun yöneticileri için şunu da söyleyeyim... E, ...kola dökülürse dedim... ...kola bardağımız stüdyonun önündedir. <gülüyor> <gülüyor> Stüdyoya sokulmuş bir koladan bahsediyor. Sokulmuş bir koladan. Demin az önce Ege'nin leterek içtiği e, şey suyumuz. Suyunu onu çektim. <gülüyor> onu, <diye. gülüyor> onu çekti. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada alkol dostumuz değilmiş. Bunu bir kez daha anladık. Bir kez daha Her zaman ona. söylediğimiz şey. Şeyini... Bir... Ama bir şans daha verelim. Belki dostumuzdur dedik. Tatbik ettik Falk ve anladık. dostumuz değilmiş. Dün If Performance Old'daydık. Ee, Ankara Komedi Festivali'nin Açık Mikrofon Gecesi'nin sunucusuyduk. İlk önce hakikaten de Ankara Komedi Kulübü'ne teşekkür ederim Genç arkadaşlarla tanıştık ve Kafka dolu bir gece yaşattılar bizi. Önüm günlerde yakaladığınız yerde izlemenizi tavsiye ederiz. Sevgili dinleyiciler. Ee, biz de güldük, eğlendik ama işte o dostumuz hadi bu gecenin hatırına herkes dost, herkes şakalar falan yapıyor. Bu da dostumuzdur diyerek bir alkol. Meğer dostumuz değilmiş Allah da onun belasını versin. Ne hallere düşürdü bizi? Pardon, onu hemen... ko dışarı çıkıp bir, kol, bir yudum kolamdan aldım. Evet senin. <gülüyor> ben de dışarı çıkıp kolamdan evet. yudum aldım. <gülüyor> ee, sevgili dinleyiciler, radyo stüdyolarındaki mikrofonlar çok iyi olduğu için e, dışarıdaki ses sanki stüdyodaymış gibi, <gülüyor> gibi geliyor. <gülüyor> evet. Akroşman da yapıyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Gerçekten ee, dün gece gelenlere gülenlere teşekkürler denebilecek bir gece yaşandı. Öyle hakikaten de uzun da uzun da sürdü. Alkol dostumuz değilmiş Ne yapıyorsun sen dedim en son ya. <gülüyor> Meclis Güler sormuş Twitter'dan bize demiş ki elektrik sadece bizim dükkanına gitti yoksa tüm Türkiye'de mi gitti diye. <gülüyor> <gülüyor> Efendim elektrik gidiş günü ee, salı diğer Twitter, Facebook, YouTube'u bunların kapanış günü pazartesi. Pazartesi. Bunları artık iyi öğrenelim. Evet yani e... Çarşamba her şey var. Çarşamba her şey var değil mi? Elektrik de var. Facebook açık. Twitter açık. YouTube açık. Her şey var. Perşembe günü bakalım bugün ne olacak onu bugün öğreneceğiz. Everybody's Twitter. Herkes Twitter'da demek sevgili dinleyiciler Evet Fahir Bey nerede bu arada Fahir Bey de alkol Yok o benim dostum falan diyordu Bence o da alkol dostu olmadı <gülüyor> Devam ediyor anladığım kadarıyla <gülüyor> O da bence acı bir ders almış olarak gelecek ilerleyen dakikalarda stüdyomuza Hadi bakalım hmm, NASA'dan çok bomba açıklama var Bombişler ee, NASA'dan diyor İstersen şimdi bakalım ona Yoksa bakalım Fahir geldikten sonra mı bakalım Çünkü hazırladığı bir dosyadır bu Fahir, Fahir kaldıramaz mı <gülüyor> Neyi o yokken Bunu sana gelen olurdu. haberi mi? Yok canım faili anlatırsa millet yarılır abi diye şey yapıyorum ben. Çünkü o, en iyi, o hazırladığı için en iyi o bilir. Değil mi? Doğru aslında. O yüzden ee... başka bir konuşacak şey yok mu ya? Hadi NASA'yı ona bırakalım. NASA ona kalsın. tasası bize kalsın. Hoppa! Millet kudum, yarıldı. Kudum, kudum, kudum, kudum. Ee... Kudüm sesi yaptım. fark ettin mi? Hiç sesini çıkarmadım. Fark ettim canım şey yaptım ya ya. Aa, millet yoruldu dedim ya. <gülüyor> Hem stüdyo dışında çıkıp <gülüyor> da bilmiyorum. Sevgili ninicler mikrofonlarımız <gülüyor> kalitelidir. Evet. Ee, bakıyorum. Yok ben bu NASA haberini vereceğim. Bayağı düşündüm. Bayağı canım ya NASA haberini. Uzaylılarla karşılaşmayun yok as kaldı demiş NASA. Dünyainde yoktur hiç onunla ilgili bir şey söylemeyecek biliceğim. Hadi nasıl konusunda dünyayı şey yoktuk. Evet. Yoktuk. Ondan önceki gece Ankara müzisyenleri gecesini sunduk sevgilinize. Evet. O da çok eğlenceli geceydi. Çok güzel. Bir millet yaraldı. İspiler, <gülüyor> şakalar, şahane şarkılar, millet yaraldı. Müzisyenler. Bu sene biraz daha genç ama değil mi müzisyenler? Evet, genç daha yani, yani biz her yıl biraz daha yaşlanıyoruz. Kudüm, kudüm, kudüm, kudüm. geç ortalaması birazcık daha gençti ama e, gayet güzeldi. Ee, özellikle ışık gösterisi damgasını vurdu geceye. Ses ve ışık şov diyebilir miyiz Oktay? Evet, ses ses, ses ve, ışık ve ışık şov, şov. Ee, ve tabii ki e, mi, mi, mi, mi, mi? Çok teşekkür ederiz bir Millet yoruldu. Millet yoruldu sevgili dinliler. Zaten o konserden sonra onun açıklaması geldi. Millet yoruldu abi bu bağlamıma. Çok iyi oldu. Evet konuda konu öyle bir geçildi ki millet yarıldı. <gülüyor> Sevgi dinleyiciler, stüdyomuzda mikrofonların hastası olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bakalım biraz açalım belki Fairem'in eve doğru tutarsak orada ne oluyor onu öğrenebiliriz. Ay çocuk. Faire nasıl havalı geldin ya? Nasıl nasıl? Sanki ilk defa stüdyoya gelen adam gibi geldin. Sandalye bir çekişim vardı. Şey Yılların gibi, profesyoneli mi ne Paket getirmiş adam sandalyeyi çekti oturdu ne kadar rahat havalı abiler, geldi Abiler bitirin de ben de şey yapayım Abiler ne yapıyorsunuz Senin dosyana girişlik fire, ya girişlik ya. fire. Bu Ama, arada herkes dükkanını açtı Herkes bütün sabah şovları kaçıncı esprisin yapıyor daha biz daha Yok Ama merak etme bu şov programları arabanın birden yüze çıkması gibidir Birden yüze çıkaracağız ve orada bırakacağız Kudüm kudüm kudüm kudüm, kudüm, kudüm. kudüm. Sen tabi bilmiyorsun bu hikayeyi Nereden ne? O? Şey, Sen o sırada dışarıdaydın. Ne bu? Millet yaralı da abi. Millet yaralı mı abi? Aynı abi. Millet yaralacak abi. Ah biraz dedikodular var. Anladım. Aynı üründe. Buyur o zaman. Fahri senin dosyanı açtık. Hiç kusura ya bakmasın. Ya ok da. Afedersin. Gitin. Evet. Kopayan olsun dosya senin. Dediğin nedir ki ya? Nasadan açıklama geldi dün biliyorsunuz. Nasayi yerim NASA'yı Sana bir şey olmasın oktay. Ne demek istiyorsun ya? Alkol tüklerin anısını. Bak sizin alkol eğer sizin düşmanınızsa. Siz eğer benim dostumsanız alkol benim neyimdir? Senin de düşmanın olması lazım. Aferin Ege. Ama Neyse. sen dostunmuş gibi davranıyorsun. Ama ben onu... Biz de Oktay'la bozulduk. Yani biz tavır koyuyoruz Fahir niye görüşüyor? Ben hali? önden böyle dostummuş gibi şey yaparak onun böyle bütün içten ee, sinisi planlarını sırtından sırtına vuracağım onu. Müsaade eder misiniz? Pardon Bu nasıl, Oktay, nasıl Çok önemli insan olduğu için önemli. İnsanoğlu İnsan için. olan için önemli de diyebilir miyiz acaba? Bilim insanları demiş ki önümüzdeki 10-20 yıl içinde uzaylılarla tanışacağız demiş. Ay Bu müjdeli haber ne güzel. Kesin bilgi mi? Yayalım Nasıl, mı? Valla heliofizik bölümünden Helio açıklama geldi. Gelince, ne ne yapar heliofizik? İlk defa NASA'nın bir departmanının ismini söyledik Helio burada. Heliofizik ne ya? Heliofizik. bildiğimiz Bizim iki fizik var. Bir iç, e, fizik normal düz fizik. Bir Bir de metafizik. Doğru mu? Aa, dış fizik diyecek zannettim. Şu anda bir <gülüyor> ilgimi çekti açıklamam Aa, ya, o şey... Niye canım? Kuantum fiziği var. E, metafizik işte. Ha, bir de kuantum fiziği kuantum var. Fizik. O da sonradan Aa, çıktı işte tamam. 3 tane helio, fizik, helio ne ya? fizik ne ya? Helio fizikte departanda Jeff helio. Newmark olan adam işte ya. meteoroloji mühendisi sensin Oktay. Ben sosyal bilimciyim. Helio neci? Bana helio fiziği sorma. Fahir zaten eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri olur mu ya? Sen ne yaptın ya? Eğitim bilimleri ne ya? Sen ne? Sen matematikçi olarak sosyal bilimci Pis. misin sen de? Hayır sosyal bilimci değilim. Temel tabii. bilimci Temel bilimci. Temel ben bilim. Ben sosyal bilimciyim. Fahir temel bilimci. Mühendis olan sensin. Helio ne demek helio o Helio ne demek? Helio Hel mu? Helio. helio. Yalnız öyle internetten bakmadan. internetten bakmadan sevgili dinleyiciler. Yok bilemiyorum maalesef. Öyle bir şey helio yok fizik... mu? Malzeme yok mu? Yok Periyot tablosunda yok mu? Helio'lu helio mu? Dur bakayım bir... Belki periyodik tabloyu 8. sayfaya koymuşlardır bir ona bakayım Çünkü ayrıntılar 8'de demişler Helio fizik nedir sevgili dinleyiciler biz okuyamadık kusura bakmayın Üniversiteden sonra hayata Belki daha da okuyanlar vardır biliyordur helio fiziğinin ne olduğunu Telefonumuz 210-30-30 Lütfen bize anlatın biz de herkese anlatmış olalım Şey mi acaba bu ya ee, uzay yani dünya dışı yaşamla ilgilenen bölüm falan gibi bir şey. Kısaltılmışı mı diyorsun? extraterrestrial falan filan bir şeyler uydururlardı oh, o da belki odur. NASA'nın helio fizik bölümü. Helio dediğin H nedir? Hamur Yani çekiç. Helio dedi, o, dediğin Millet yarıldı şu anda. Ararsanız iyi olacak. Millet yarıldı çünkü. Hayır. E'nin e, e de bir şeyi vardır. İşte o da şeyin. Kısaltmadır helio diyorum. Niye her şeyi kısaltmışlar da fiziği uzatmışlar orada? Orada şey yapmasın diye artık yeter demiş adam. bunu almıştır orada son noktada da fiziği kısaltmıyor. Aa doğru fiziği de kısaltırdı. Çok mantıklı değil. Yok geliyor. hiç internette de öyle bir şey yok. <gülüyor> Yalancı oldukları buradan <gülüyor> belli ya çok Saçma galiba yani. Yani NASA'dan gelen her şeyi ciddiye almayı ne kadar sürdüreceğiz biz? Ne bileyim aslında o şeyde vazgeçmemiz lazım. Sandalyelere çıkıp 8 kişi açıklama yaptılar ya orada. Ben de plastik Ama ya. yani. Bir adam plastik sandalyede açıklama yaparsa ben ne kadar ciddiye almalıyım? alkol olsunuz değildir dedikleri açıklamada Evet. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Aytaç Bey. Aytaç Bey hoş geldiniz. Aytaç Bey? Anladım. Fizikçi misiniz? Yok fizikçi değilim ben de sizin baktığınız gibi internetten baktım ya güneş fiziği yazıyor internette. Eee. Eee. Sırf güneşle ilgileniyorlar o zaman. Valla heliofizik dediğimiz zaman işte güneş fiziği olarak gör, e, gördüm ben de Hı. hızlıca baktım. Herhalde orada. Herhalde, Herhalde o da diye şey yaptınız. Şu anda zaten evet. bir şeye bakmış ve bir şey görmüş olan siz varsa o yüzden size inanacağız. Çok yanmak zorundayız ederim. evet. Evet. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Heliofizik Helio benim bildiğim kadarıyla güneş fiziği. Güneş parçacık şeyini... Bir telefon daha var mı? Yok. Evet. Güneş fiziği olması lazım. Kesin güneş. Astrofizik diye de bir şey vardı bu arada. Ben de öyle biliyorum. Evet. Yani Ben de şöyle biliyorum. Heliofizik bölümden öğrendiğim kadarıyla... Güneş, Dünya ve bu bir takım gök cisimlerinin... birbirleriyle olan ilişkilerini anlatan... Zaten Bir, e, ot bilgi Otufiziğin başında yalıma. şey yazar yani Arkadaşlar Arkadaşlar e, Astrofizikçi olursunuz Kuantrofizikçisi olursunuz ama Heliofizikçi şey, olamaz Aman olamaz diye yazar altına da millet yarıldı diye de bitirir Millet yarıldı Ben de öyle biliyorum <gülüyor> Sizin Ve, bölümde ne yazıyor doktor <gülüyor> Birden yüze çıkarttım orada bıraktım Birden yüze çıkartma metalücüde yüzden başlarsınız yüzde bitirirsiniz diye. Helal olsun ama millet böyle. Millet yarıldı. Bizde de bir Benim şey bu vardır. İktisat biliminde de full depo veriyorum full depo isterim diye böyle bir şey vardır. Hadi ya. Vardır. Hı -hı. Matematikte ne, ne yazıyor fail? Matematikte ee, dur ya matematikte de bir, bir şey, şey var. soracağım. Sen onu şey yapıncaya kadar Ege full depo veririm full depo isterim yazısının altında. Millet yarıldı yazıyor mu yazmıyor mu? MY yazıyor. Ama millet, yarın, millet mi? yani. Ben bugüne kadar kim söyledi falan diye düşünen yani baş harfleri falan zannediyordum. Şimdi biliyorum ki millet yarıldının baş harfleriymiş. Çünkü o tutuki e, önemli bölümlerde, bölümlerde o hayır, sözün altında bütün bölümler önemli hepsinde, yazar mı? hepsinde bir şey yazar. Daha önceden heykeller vardı hatırlıyorsanız ya. Orada da onların da kim söyledi falan diye hep onlar hmm. var yani. Matematikte ne yazdığını söyleyeceğim mi biz yoksa tek... nasıl haberine geçelim mi geç hayırlısıyla? Geç ya geç ben kaldırılmış geçmiş. Nasıl haberine ilerleyelim. Geçmeyelim mi? Da Allah da Allah Sevgi Dijer yarılacaksınız. Millet yarıldı. Ve biz de sonrasında millet yarıldı diye yorumlayacağız. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tüleseniz bu sabahlar devam ediyor Çok güzel şarkı biliyoruz sevgili izleyiciler Baştan ]iniz. alacağına söz veriyor Söz musun? veriyorum Hatta Söz veriyor musun? Şu anda arabasıyla gide o iğrenç trafikte Hava kötü falan filan sıkıştı Aha ne güzel şarkı başladı diye sesini açıp Sonra bizi duyunca yüzü buluşan O nasıl diyelim bahtsız adama da buradan sesleniyoruz Valla bu şarkıyı üstelik daha yüksek volümle bir kez daha çalacağız Söz veriyoruz ama biraz da biz konuşalım Çünkü millet yaralı <gülüyor> buyursunlar efendim <gülüyor> tokat tokat tokat. Buna ondan sonra full full yaya. Fui. Teşekkür ediyoruz. Ee, Umur, Levan Umur Twitter'dan bize yazmış. O, Julio Fiziko e, diyerek onu ben retweetliyorum ki millet yarılsın. gönder. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz efendim. Ee, şeyle ilgili bizi aydınlatan tüm dinleyicilerimize. Neydi? Helio fizik, fizik. Helio fizik. Helio fizik, fizik Helio fizik. Evet. Küçük yeşil adamlardan değil, mikroplardan bahsediyoruz." demiş. Tanışacağımız tanım. uzaylılar mı? Evet. Ama yani... sürpriz dediği bu muymuş ya? Ya ama ben yani de şey diye çok, heyecanlanmıştım. Bir, yarın bir gün mikropla baş, başlarsın, faiz sonra ondan sonra bir bakarsın. Kaç sene bekleyeceğim Oktan mikropla başlayıp? 10 haklı. Zaten dünyamızda mikroplar kırılıyoruz hepimiz işte. Öyle şey hiç görmediniz mi dev mikroskoptan bazı şeylerin görüntülerini falan? Onlar zaten uzay yaratığı falan gibi görünüyor. Ha. Yani ama Umduğundan biraz daha küçük onu mu diyorlar Zaten dünyada bin tane mikrop var Hiçbirini bilmiyoruz Uza. Bana şimdi getir bak uzay mikrobu Ama dünya mikrobu ben zaten ayırt edemem onu Ayırt edemezsin ben... İlla uzay mikrobu seni hasta edecek Diye bir şey yok seni diyorum ama ikinize birden söylüyorum belki dost mikroptur Yararlı mikrop diye bir şey var Peynir mesela millet şu anda yarıldı <gülüyor> Ha, o yüzden 10-20 yıl içerisinde öyle çok çok uzun zamanlar değil demiş e, NASA'nın yetkilisi. Yani çok 20 yılın içerisinde. için mencu uzun zaman. Ya onlar bir yerden bekle, yola, bekle, yola mı bekle. çıkmışlar da mı geliyorlarmış? kadar böyle bir haberleri var yol ne kadar sürer? Yani oğlum, onlar mı gelecek tırık? yoksa biz mi gideceğiz o da, o da net değil. Ben hiçbir mi ayağına gitmem çok özür dilerim de. O buraya gelecek abi. Havada asılı kalır evet. zaten bunlar çıkaracağım birden yüze çıkartacağım Pardon sıfırdan hep niye ben birden daha yüze çıkartıyorum sıfırdan yüze çıkar tokat tokat tokat tokat öyle bırakacağım yarıldı acaba nasıl şey mi ya bu, bu son dönemde pek bir şey yok ya ne böyle bir sarsıcı bir açıklaması yok bir şey yok. Bir bütçede kesintiye gidiyorlar falan da böyle bir ses getirecek Ama vallahi ilaflar ederiz falan mı? Ses mi getirdi bu da ya? Hiç getirdi valla. Uzayda mikrop geldi. Diğer gazetelere var. vermemişlerdi onu. Hep şey diye var gazetelerde 10 yıl içinde dünya dışında yaşam olduğuna dair güçlü verilere ulaşacağız. 20 yıl içinde de kesin kanıt elde edeceğiz. Nereye nasıl bakacağımızı biliyoruz. ihtiyaç duyulan teknolojiye sahibiz. Tokat, tokat, tokat. Böyle Millet bitirmiyor. yarıldı. Nasıl açıklamadan sonra aralarında böyle konuşuyor. Abi iyi de o son 20 yılı söyledim millet yarıldı diye çıkmıştı. Öyle Jeffrey yapmış zaten direktör Jeffrey yapmış açıklamayı Washington'da. Hemen arkaya geçer geçmez ee, öyle demiş. Jeffrey dedin de gene bir gözümün kenarında bir yaş birikti ya. 2 3 gün sonra başlıyor Game of Thrones. Joffrey'yi nasıl öldürdüler i̇ki, ya? 2 gün sonra mı başlıyor? Evet 2 pazar günü. Ama 14'ünde mi başladı? Yok 12'sinde 12'sinde başlıyor doğru. Game of Thrones'a Game of Thrones ama Joffrey'yi nasıl öldürdüler yani? Ne kadar acı bir şey yaşadık. Belki de ya. ölmemiştir Dur bakalım. Belli canım. olmaz abi. Joffrey kesin bilgi mi? onu gördük mü yani iyice Yo, böyle. Yok hayır görülmedi o. ez öldü. Yok öyle bir şey olmadı. Yok. Ha yeni başladı. Zehirlendi falan ya. diye. Yok o belli olmaz. Ben o adamı 20 yıl seyrederdim ya. Yalan Neydi o? Ne? Hmm, Yalan Rüzgarı dizisi var ya. Ha. Victor gibi mi? Victor gibi 20 sene zulmetse ben onu seyrederdim. Bir de gözümüzün önünde olun bir de olgunluk dönemi olacaktı. Vallahi bu genç bile... yaşında böyle zulmeden 10 sene içinde var ya tam bir profesyonel olacaktı. Onun zulmünden ziyade ezikliğini de seyrediyorduk ya. Hı. Oradan laf sokuyorlardı bu böyle havalı havalı. Çapsız... Ne kadar zevkli bir şeydi. Çapsızlığından diyorsun. Dayıdan he? laf yemeler falan, falan. O laf Güzel. sokar bu laf sokar ama onlara bu böyle gider bir pislik yapar. Hakikaten o adamı harcadılar. Vallahi harcadılar. Joffrey'mizi yediler. Tükresin, Lannister'ın şanlı aslanı diyoruz. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Aa, bakalım şöyle. Hani Bakıyor muyuz? Habermi buyurun buyurun Fahir Bey. Bey evet. hmm, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugüne kadar ancak filmlerde görülen bir soygun yapıldı. Hmm. Vallahi Paskalya tatili hepimize tatil güzel bir tatil. Ama Londra'da hırhızlar... Ee girit attılar. Vallahi. Finium film. piu. Vallahi bunda şey değil. bir de canlandırma yapmışlar. Ona benim asam bozuldu. Hiç de öyle şey değil. Önce çatıya çıkıp delik açarak binaya girdiler. Bir sıkıntı var mı? Ne Normal. binası? Bakayım bir. Hatton Garden'daki emanetçinin kasalarını şarmışlar. Şey şarmışlar. bir yani. yarıldı <gülüyor> abi demiş. <gülüyor> Kasa Şöyle. binasını yarmışlar. Ee, kasa binasını tepeden yarmışlar. Asansör boşluğundan, ip vasıtasıyla inmişler. Hmm. Bodrum'daki kasa dairesine ulaşmışlar. Sıkıntı var mı? Yok. Yo. Yo. İki demir parmaklık ve 45 santimlik çelik kapıyı destereyle kesmişler. Evet. Efendim? iple inmişler testere kullandıkları kapıyı aletle kesiyorlar. Bu nasıl sür. testereyle kesiyorlar? Keserler, keserler, Sen bilmezsin bu İngilizce. Kaynaklı kesilmez mi filmlerde? Hayır, mi testereyle abi. Belki ahşap kapıdır. Ahşap mıymış kapı? Bakayım, çelik dedik Oktay sen de yani. 45 cm'lik çelik kapıyı testereyle inen Ya fire çelik diyor Oktay, ahşap diyor. Millet yoruldu. <gülüyor> Bence ahşap dur o kapı. Ve böylece, 6... <gülüyor> böylece 600 kiralık kasa karşılarındaydı. Tatil boyunca kasaların 300'ünü boşalttılar. Çalınan eşyalar arasında ee, bir elmas da vardı. Alarması mı? Alarması yok muymuş ya? Yok bakayım. Alarma, alarma. Emanetçi onası. dükkanının? Herhalde hafta sonu şifreyi girmeyi mi unuttular? Aler aler. Aler. Çünkü tatile çıkarken insan bir şey... Ev'e dönüp bir kontrol etmek lazım. Düğmeye bastım mı, alarmı açtım mı? Diye. Bir de belki sadece ana kapıya koydular bunu. Alarmı. Bunlar tepeden girdiler ya. Aha, ana kap diyorsun. Ana kap. Olaylar olaylar. Biraz soymuşlar ya. Yani. Çok güzel film vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Bankca. Kasayı job. Bank job mıydı o? Kasayı soyuyorlar da. Ha, bunlar soyuyorlar. gizli kasa olduğundan. Kimse içinde ne olduğunu da söylemiyor. Hani, Kraliyet ailesinin şeyleri çıkıyor. bir şeyler He, gitti falan neler, diye. Neler, neler ne ne, ne kadarlık kadar. bir şey gitmiş Fahir. Vallahi Çok paran var demiş. 770 milyon lirayı geçti diye yolla. Ama tabii orada da yalan da söylüyor olabilirler şimdi. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Ne vardı sen? Al bak benimkine bak. Benim de kiralık kasam var. Bak bakalım içine. Bak. Orada banka sorumlu mu ya kasada ne olduğundan? Bir yere kadar sorumludur o. Bence orada yırtıyodur banka. Oto, içinde otobüs ne oldu? bileti gibi. Otobüs bileti kadar sigortan var ya ona. Hı hı. Trilyonluk şey otobüs kazası. Otobüste 30 liranızı iade ediyoruz falan. Yalnız benim kiralık kasam açılsa hakikaten o hırsızın suratını görmek isterim yani. Hırsız yarıldı. Hırsız. Neden? Ya şöyle bir şey şimdi bu ayıp mıdır şey midir bunu da ilk kez açıklıyorum burada. Buyurun Fahir Bey. Atlasın altınları vardı. Tamam mı işte hani doğumda gelen altınları. Onların kutusunu ne yaptınız. Abi direkt ben hemen zaten koştur koştur bir başka mahalleye gidip orada atın. Zira yani kendi halimizde atarsak buralarda kesin bir yerde ya bir çocuk doğdu ya, ya bir, bir evlilik oldu. oldu. Boşu boşuna bir evliliğe ıssız gidiyor. Üstelik hem de hayal kırıklığı çünkü atlar yani, orada da değil. E, bebek ağlaması falan da duyulacağı için direkt yani Sizin direkt risk, direkt risk altındasın. Ben de götüreyim dedim işte sabah saati şey olmasın diye. Bunları da böyle kutularını çıkarttım. Hepsini böyle buz parçaları gibi. Şimdi şiratınınla gidiyor musun? Ya o kadar da bir şey de değil, atla dev değil yani. Bunları bir şeye koyman lazım ya. Yani. Evet. Abi o anda da şey değil, sabah erken çıkarken bir şey bulmam lazım, bir şey bulmam lazım diye. Sonra bir tane çorap buldum abi, normal, gündelik bir çorap. Onu... ...tak diye içine şey haline getirdim. Sen yolda da anlaşılmasın diye mi çoraba koydun? Ya çoraba yolda koydu. da içinde altın olduğu ya anlaşılmasın mı? Onu da cebime olur. koydum. İşte hem şıkırdamasın hem o böyle bildiğin kese Çorabın gibi. Çorabın diğer tekini bir başka maliye mi atıyorsun o durumda? <gülüyor> Yok. Çünkü <gülüyor> burada bir çöpte tek çorap bulurlarsa... Hı -hı. ...demek ki diğer tekini Mesela altın koydular, koydular içine. falan mı? Falan? Öyle şey olmasın diye yani hakikaten. Ondan Çorab... sonra da gittim kasaya gidip koyarken de... ...insan elinde çorapla çıkası gelmiyor kasa dairesinden. Özellikle boş çorapla. E çorabı da koysaydın? Çorabı da koydum Tek zaten çorabı koydun. E, tek çorap. Tek çorap ve altın teknolojisi. Çoraplı Çorabın içinde mi altınlar? Yoksa çorap böyle yan tarafta <gülüyor> duruyor altınları içine mi Yok böyle <gülüyor> başta böyle serdin? bir de gerizekalı gibi kasanın içine boşalt. Sanki böyle şey dibine yayılsın da çok gözüksün. <gülüyor> Öyle bir şey insan istiyor. Ne var kasanın ne var? Yan tarafta da bir tane böyle ezik bir çorap duruyor. Ne, nasıl altında üstünde ne var? Başka kasalar var. O kasayı Hay. bir şekilde dolduracağız Fahim. Dolduracağız. Hayatım, evet. Ya çorap mı dolduracağız O çocuğun geleceği o kasadır çocuklar. Yapacak bir şey yok. O zaman sevgi dinleyiciler bu kadar kasa dedikten sonra güzide kasacıyla devamı Millet yarıldı. Kasa bir devam etseydin millet <gülüyor> yarıldı. <gülüyor> millet, yarıldı. <gülüyor> millet yarıldı birden yüze. Tokat, tokat, tokat. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Tom Petty Last Dance with Mary Jane. Millet yoruldu. Radyo otlisiniz bular sorular devam ediyor. Seviyor sana severler, haberler, haberler, haberler. Yarma operasyonu devam ediyor. Buyursun Millet yoruldu. <gülüyor> Ay sinirlerimiz bozuldu valla sevgili <gülüyor> dinleyiciler yemin <gülüyor> ediyorum. Geceler bize yaramıyor. Ne no, no, sabahleyin böyle şey gibi oluyoruz ya. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Bu akşam da bir televizyona televizyon programına konuğuz. Yani, de yar spor. yar ya, yar ya, Millet yarıl Tamam da yani nereye, nereye kadar, kadar ya, yaracaksın abi Yani Buradan sıfırdan şimdi... al Yüze çıkar tokat tokat tokat, <gülüyor> tokat Bırak millet yarılsın Al sıfırdan al yüze çıkar Tokat tokat tokat millet yarılsın Ay içime fenalıklar geldi Şunu söyleyelim fırlatalım. yani dinleyicilerimize e, Bugünkü televizyon programımızdan sonra Hislerimizi ben az yukarı e, Tahmin edebiliyorum Şöyle olacak millet yarıldı Teşekkürler. Sağlısın, sağlın, sağlın seyircinizler. Sağlın. Seyirci televizyon programı. Seyirci. Çünkü seyircisiz olursa band yayın ya. Evet. Yani band kaydı. Milletin yarılıp yaralamadığını şansımız olmaz. Evet, ama ama orada... seyirci var. Millet yarıldı diye bildiğiz. Valla bir de spor programı milletin yarılmaması mümkün değil. Ooo. Yani. Spor programında benin ne işim var? <Gülüyor> Onu siz söylemiyorsunuz. Yani bu adam. Özellikle hakkında. seni istediklere ge. Çünkü dediler Ege'nin kesin yaracak diye böyle düşünüyorlar milletin yarılması da tabii programında işine geliyor ne yalan söyleyeyim. California'yı biliyorsunuz California, California Dream'e evet biliyoruz oktar ee... şarkılardan biliyoruz biz gitmiş görmüşlüğümüz yok sizin gibi Amerika'ya almıyorlar bizi. Ha ben gitmek millet isterim. Yarıldı hayır, millet yarıldı. Hayır bu esprime Abi ince ince işliyorum ya alıyorum sıfırdan yüzde şu anda 60-70'lerdeyim haberin olsun. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bilim insanları yaklaşık bir dakikada tamamen şarjız olabilen akıllı telefon pilliklerini üretmişler. Gördüm onu. üretmişler. Bilim insanları dedin o kadar genç iki adam ki. Yani... Bizim ya. dükkana gelseler kimlik sorarsın o kadar. Yani bir insan ya. deyince hep böyle gözümüzde sakallı bıyıklı gözlüklü yaşlı kadınlar adamlar canlanıyor. Bunlar hakikaten tıfıl yani. Yaptık abi diyor. Millet, Millet yaralı diyor. <gülüyor> genç bilim insanları diyelim şöyle. E, genç ya. de diyemezsin ya. Onlar şey diye konuşuyorlardı abilerimiz şey yapsınlar biz de böyle yaptık pillerimizi yaptık şarjımızı verdik. Bunu ürettik demişler. Ellerine sağlık. Alüminyum bir pil. Bu şey mi Oktay böyle liselerde falan e, fen derslerinde şey yaparlar ya. Lisede fen dersi ne alaka? Lisede Aynı onun fen gibi. Dersi zorunlu zorunlu. Şey mi? Proje proje, proje ödevi, mı? ha proje ödevi falan yapılıyor ya. Evet çünkü böyle bir kartondan martondan bir şeyler yaparak Alüminyum bir şeylere sarmışlar. falan hakikaten yamuk yumukta bir şey. Yani daha şu anda piyasa ürünü olmadığında şekle çok şey yapmamışlar. Şekle önem vermedik demiş ama bir saatte şarj alılıyor demiş. Bir saatlik mi? Bir bir, bir şarj, sana, mı oluyor, bir şarj mı oluyor? Şarj mı oluyor yoktan? Şarj oluyor doğru. Şarj oluyor. Tabii şarj çünkü oluyor. Çünkü şarj zaten olur, çabuk yani olanmış yani ama şarj. şarj kolay olunmuyor. Şarjı çok gitmiyor ya. çünkü. Hem de daha şey yapıyoruz. Çevreye daha zarar veren bir teknoloji bu demiş. Ya yemişim çevresini canım. Boş ver. Kalem sen. ve ince kalem tipi alkalim pillere kıyasla bu demiş. Zırt diye oluyor demiş. Alkali diyen ağzını 20 Oktay. Bakın demiş. Bakın. Takmış. Of 60 saniyede %100 şarj garantisi. 0'dan 60 yanırmış. saniyede. Vay be. Sıfırdan başlıyor. Yüzde bırakıyor. Evet, 60 saniyede. Ondan Çocuklar sonra Çocuklar şey demişler mi? Tokat, tokat, tokat demişler mi? Neyse yani seyirci de yorulur abi. Aynı zamanda ne oluyor? Ne? Mesela böyle pil bu pil şey yapılabiliyor. Esniyor, bükülüyor. Eğiliyor, şişme de yapmaz. Yani Alüminyum olduğu şişme için, yok. evet, bükebiliyorsun. Esnek elektronik cihazlarda kullanımı olasılığı da var. Yani risksiz demiş bir yanması, patlaması olmaz diye öyle bir şey. Eee mi tablet videoları o Afganistan'da değil. Türkçe kendi kendine telefon pili patlaması diye bir şey var mı? Ya nasıl vardı? Dudur yerde yanan telefon duyduk. Hayır, alev alan alan telefon. Sen geçenlerde başına gelen pil şişmesi hadisesi pil var ya? Şiş şişmesini birebir yaşadım. E mı? pil şiştiğine ineniyorsun, patladığını. O şişer şişer ne olacak şiştikten sonra? Bir Hayır, ben cevap verebilir miyim? Oktay söyle. Patlar mı? Patlar bak adam biliyor. Millet yerinde Şiş, şiştiğine inanıyorsun ne yapalım? Ben şiştiğini gözlerimle gördüm Aslında, ya. E tamam işte onu diyorum. O şişmesi sen erken teşhis. tedavi Ben de inanıyorum zaten bana yüklenme. Kim inanmıyor? Aramızda birisinin inanmadığını ben biliyorum. Kim inanmıyorsa ben, çıksın artık ortaya. Ben bak biliyorum ben böyle bir şey olduğunu. Hmm. <gülüyor> tamam bir aramızda aya inildiğine inanmayan ben varım. Ben ortaya çıkıyorum. Gerinizde benim arkamdan gerisi. Sen aya inildiğine inanıyordun faya. Sonra aya inildiğine inildi. inanmamanın havalı bir şey olduğunu. Ayrıca canım inanmıyordum bunu? Hala mı inan? Gerçekten mi inanmıyorsun? Yoksa sen o adamı duyduktan sonra havalı olduğunu mu düşündün? Yok hiç havalı falan da değil ya. olsaydı zaten bir sürü görüntü olurdu. Nerede şimdi hiçbir görüntü mü yok? Niye inmiyorsun? O kadar... Bir farklılık bir şey bir farklılık. mesela Geçenlerde şey haberi çıktı Ona da inanıyor musun ya Daha doğrusu ona da mı inanmıyorsun Uluslararası uzay istasyonunda en uzun kalış rekoru diye bir şey Çünkü biz o istasyonlarda da görüyoruz Yok şeyde. onlarda görüntüler var Var da yani Ayağın öyle işte uzunluğu uzun ya. kaldığını görmüyoruz yani. Oktay 69'dan kelli Yani kaç sene geçti kusura bakma ya 45 sene geç 46 sene geçti 46 senede hiç mi başka görüntü olmaz Arkadaş gittiniz bir kere mi gittiniz Niye diğerlerini kameraya almıyorsunuz yani hmm. gidin şurada ne kadar masraf olacak? Artık yani eskisi gibi de değil. Çıt çıt çıt tat roket. <gülüyor> çıt çıt çıt çeden. 12 <gülüyor> aylık görev. <gülüyor> 12 aylık görev turuna çıkıyorlarmış bak. Amerikalı astronot Scott Kelly ile Rus Kozmonot Mihail Kornienko. Ya, ama ben uzaya çıkıldığına inanmıyorum demiyorum. Aya inildiğine inanmıyorum. Uzaya çıktık ama aya da indik diyen adamlara şu anda inanmıyorum yani Niye? Bu uluslararası uzay istasyonu nerede tam olarak? Değil mi? Hı. Fır döndü Oy oy oy diye dönüyor Dönüyor da yani ne kadar uzaklıkta dönüyor dünya yörüngesinde Yarım saat 45 dakikalık bir mesafe diyebiliyorum ben çok fazla Nereden? Değil. Atmosferden çıktıktan Atmosferden çıktık den, yarım saat 45 dakika Ben Ankara'dan söyle Ankara'dan yine yarım saat 45 değil oraya Günün kadar saatine göre değişiyor Bazen çok yakınımızdan geçiyor Polatlı kadar yakın oluyor hmm. Ha Bayconer'dan çıkıyorlarmış tamam Baykonur üstünden uzaya roketliyoruz demişler Ondan sonra ee, ne demiş Ne demiş Uçuş, uçuşa e, yukarıda katılacakmış Onun turu yalnızca normal süre olan 6 ay sürecekmiş İyi, İyi 6 ay parasını tıkır tıkır alır Sıkıntılı bir durum bu da ya ne? En uzun uzay şeyi kalışı yapacağız diye Uzayda en uzun biz kalacağız diye Bir sene orada takılacaklar Vallahi artık yani. Bir sene aynı adamı gör Anlat anlat bizim ülkede şöyledir sizin ülkede Ama böyledir kaç gün anlatabilirsin Eğlenceli birisi ise mesela yani böyle espriler şakalar. İki kişi zaten işte. Ama Game of Thrones falan gönderiyorlardır bunlara. E tabii canım ne yapacaklar? Game of Thrones. bilgisayar bağlantısı Ondan vardır. sonra şeyi gönderiyorlardır. Ee, Frank Underwood bir tabii bütün dizileri götürüyorlardı. İyi de bunlar zaten uydulara yakın ya. Yani 3G'yi dalından çekiyor bu alan O kadar hızlıdır ki internet orada. Çuçu vallahi Oktay sabah akşam mesaj zaten. Birileri de orada esprili muğallit bir yapısı varsa. İki tane de WhatsApp grubu kursalar bitti gitti. WhatsApp çekiyor mudur uluslararası, uluslararası istasyonda? Orada internet. Uydunun dibi ya. Uydunun dibisin demiş. <gülüyor> <gülüyor> bir günde dünya çevresinde 15,5 tur atıyormuş uydu. İyi vallahi hiç gözümüz yok. Çok bence. Bence de çok abartılı. Ya başı insan. 3-5 tur olsa yine iyi fır tekrar geçiyorsun ama yani güzel de bir şey ya Ne Neredeyse böyle bir ha. buçuk saatte bir, bir aynı yerden geçiyor tamam, şey. o soruya da cevap var bu Neymiş? haberde 400 kilometreymiş ee, yörünge yüksekliği yörünge söz konusu yörünge ise mesafe yüksekliği İzmir'den yakın o zaman Vğlıi Ankara İzmir'den yakın işte 97 Ankara İzmir Ankara İstanbul gibi düşün işte Evet hakikaten bir Aa, de, gitti, yani otoman gibi düşünebilirsin rahatlıkla dümdüz Vallahi dümdüz Hatta şöyle senin ele etdim Evet <Gülüyor> Esir millet yarıldı ya. millet, millet yarıldı Millet yarıldı o yüzden <gülüyor> sizlerden izin istiyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Radyoların başındaki yine bir kez daha günaydın diyerek gündeme dönüyoruz Buyurun Fahri Bey 3,5 e, yıl önce armatör Erkan Selah Parantez içi 54 ile evlenen Sibel Barış Parantez içi 45 ikiz kızlarına 6 aydık hamile ne derler? İkiz Sağlıklı. kızlar 0.6. İkiz kızlar 0.6 ne demek ya? Daha altı aylık ha, 6 aylık abi 6 Herkesin yaşını verdin? Ha evet 0.6 <gülüyor> teşekkür ederim. 0.6 demek istediniz Hı -hı. teşekkürler. Ee, ama tam 0.6 olmuyor şimdi. Aa doğru olur olur olur. Yo olmuyor. 0.5 oluyor ya. Yani. Yaş olarak diyeceksen. Doğduğunda o zaman ne olacak? Ya Doğduğunda bir yaş gibi oluyor. Sıfır diyeceğiz o zaman. Sıfır. Evet teşekkür ederim. Eksi ediyorum. o zaman eksi sıfır altı. Devam edebilir miyiz? Ay evet ya şişirdiniz Ege Bey. Vallahi billah ya. Tespit tespit tespit tespit yani. <gülüyor> tespit yani. Ee, Erkan Sela eşine doğum öncesi üç hediye birden aldı. Neler almış olabilir? Ne almış olabilir? Bir. Bir. At. Hayır canım. Bebek arabası. Ha, e tabii canım bebek arabası değil. Su makinesi, makinesi ve... ve mama kaynatma makinesi. Mama kaynatma makinesi diye bir kaynatma teknolojisi yok. Oktay tabii oradan başlayayım. Kettle'da su kaynatıp mama yapabilirsiniz. Niye ya, mamayı koyuyorsun böyle bir ısıtıyor ya. Mikrodalga Ben Mari tarzı dediğim. mama. Ben Marie tarzı onun öyle onun özel bir, bir makinesi, makinesi var. Yok. Var. Yok, yok Var var. Yok okay. Var var. makinesi. Okey. Var sütsama makinesi var Ben, ben Biberi Biberi koyuyorsun içine. Biberi bari koyuyorsun. bir yoğurt makinesi falan alın da oradan bari yürüyün. Yoğma yani yoğurt makinesi. Teşekkür ediyorum. Bay Niye düşünüyorsunuz? İşte fakirsiniz. Neden fakir olduğunuzu bir at kez At dedim daha... ben ilk önce. Ona zenginsin demedin. Aa doğru. Hakikaten at deyince ben onu şey yapamamıştım. Hem gözümde tahta bir at gibi düşündüm. Milleti yarıldı. Ee, 1 milyon 300 bin liralık bir mobil aldı. otomobil mi? Otmobil aldı. 1 milyon 300 bin liralık kaç tane otmobil olabilir? 4. Yani işte onlardan birini aldı. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Hadi çocuk koltuğu olan yani o paraya spor arabalar satılmıyor mu? Yok spor değil. Yani bu şey üstü artık spor diye O arabaya spor demek biraz ayıp değil mi? Spor dediğim işte bu muscle car dedikleri ama onların da arka koltuğu yok. Onlar yani daha çok iki kişilik falan gibi oluyor. E bu bebek bu... koltuğu koyamazsın ki ona. Ona şey deniyordu. Isofix mi? Isofix'te. Isofix'i iz izofiks. yoktur ona. Isofix'i yoktur doğru. Bir taraftan da şey diye düşünmüş olabilir. Bu bebek arabaları da pahalı ya. Doğru. Yani bir gidecek olsa üstüne biraz daha koyarım abi. Spor bu araba alırım abi diye düşünmüş olabilir. Ya da hiç bunları söylememiş de olabilir. Ee, bu yetmezmiş gibi. Sanki, sanki bu yetmezmiş gibi. Demiş. İstanbul Etiler'de bir milyon liralık bir lüküs dair alındı kendisi. Milyondan aşağı hediyesi yok galiba. Milyondan efendim. aşağı alınca zaten ne, Sibel gelme demiş bana demiş. Yani, Milyondan demiş. aşağı gelme demiş. Gelmedi. Çılgın milyoncu dedikleri adammış bu. Gerçekten öyle. Ama biz tane hani aldığı şey var ki o hakikaten çılgın milyoncuya yakışmış. Yani niye bunu şey. sadece şey diye mi almış? Ne? Çocuk olacak diye mi? Nasıl olmuş? E, yani tabii ki madem doğruyuz ama gerçi orada da şimdi çocuklara olsa Yani bence bir, bir, zaten bir plan dahilindeymişti sanki öyle bu günlere denk gelmiş gibi geldi bana. Yok artık Oktay o kadar da her şey üst üste denk mi geliyor? E, Araba kadar... diyorum, ev diyorum, e, bu kadar bir... şey nasıl üçlemede ne eksik kaldı? Ege at diyecek yine. O yüzden ona bir şey demiyoruz. Silah mıyoruz. Yazlık. yazlık. Yazlık ama nasıl yazdık? Nasıl... Devremulk Devremulk değil. Nasıl yazdık? Nasıl yazdık? Ya evi Oktay. aldı. Evi aldı, arabayı aldı. Bir de ne alırsın? Çok zenginsin öyle düşün. Yazlık dedik işte. Ya yazları geçireceğin bir yer ama nerede geçireceksin? DATÇA'da mı? DATÇA'da mı? Tamam ister DATÇA'da. Teknede, teknede, teknede. Teknede, teknede. Tekne almış. Teknede. Tekne, tekne de. almış? Çocuklar aşı olmaz. Teknede. Evet. <gülüyor> ne oldu? Millet yarılamadı. Millet yarılamadı. Yarılacağıyla kaldı. Ee, ona da 500 bin liralık bir de tekne almış. E ucuzmuş o. E vallahi o kadar her tekne neredeyse be, şu anda bana bile bedava gibi geldi tekne bana bir de şey gibi geldi ya bu parayı ver diye 1 milyon yani para üstü bozukluk veriyor da bozukluk almazsınız isterseniz şurada teknemiz var 500 bin lira onu da alın diye çünkü Sen, on... zenginler market diye bir market mi düşündün giriyorsun spor araba daire ve, Ve kasanın orada da tekneler. tekneler var İsterseniz indirimli ürünlerimiz var Normalde 1 milyon lira olan teknemiz 500 bin liraya indi diye oradan alıp paketleyip gidiyor herhalde evet, öyle. Mantıklıymış vallahi. Valla öyle mantıklı Güzel bir sepet oldu Millet sepetine koyuyor işte böyle bir tane e, Meyveler çikolatalar Zıbınlar bunlar <gülüyor> yani Zıbın da bir yere kadar ya Zıbın zıbın zıbın zıbın zıbın zıbın Oktay zıbın şarkım hoşuna gitmedi galiba Yo, Çok sevdim ben ya Valla işte insanın doğurası geliyor. Böyle şeyler insanın doğurma şeyini arttırıyor. Şevkini ne diyeyim bana bile dese ki sana tekne alacağım, ev alacağım. Sen de bir denersin ya. Yani bir denerim olur mu olmaz mı? yaşından sonra riskli olurum gebelik ama gene de bir insan <gülüyor> bir olur, canım annem beni 45'inde doğurmuş. Zoruna gitmesin. Hala Hem de zırma var. gibi doğurmuş valla. Bizim aile mu? genetiğimizde var şekerim. Git bunu beyefendiye söyle. <gülüyor> bizim genetikte var. Hani öyle <gülüyor> Aklınızda yaşımdan varsa... dolayı kafanızda soru hocam. iş var. Yaştan değil de esas yani siz şey yok. Ben o konuda size tam garanti veriyorum. E Bir yani. de yine de yani elin daha kuvvetli olsun Fahir de. Elim daha mı kuvvetli olsun? Yani ikna olmayabilir. Olacak? Daha nasıl ikna olmayabilir mi? Bilmiyorum yani bir iki şey daha en azından. Mesela bir sokak röportajı. Oktay bir şey soracağım. Sokak röportajı sokak. dedin de katkısı ne olacak? İşte o adamı ikna etmene sağlayacak. Ha. Olabilir o yani katkı zaman. Için Peki, ben böyle diyorum ama taraflı mıyım? Peki ya sokak, sokak ne etmiyor. diyor? Falan deyip dönersin hemen. Hemen sokaklara dönersin Bilmiyorum yani. Şu anda ilk aklıma gelen şey bu. Yani o da saçma olabilir ama. Dedim ve millet yarıldı. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, sizi daha fazla yarmak istemiyoruz. Yarma. Yarın sabah band yayınımızla karşınızda olacağız ee, ve biz band yayınımızı Esnatın sizlerle yani. birlikte dinlerken televizyon programı için hazırlanıyor olacağız. TRT okulda Hayat Okulunda ee, bizde bir Cuma sabahında daha yine uzun telefüste karşınızda olacağız. Bu akşam da. Bu akşamda. Bir program çekimindeyiz. O programda önümüzdeki hafta yayınlanacak. O galiba. programda TRT Okul'da iyi orta gol e, getirir. İyi orta gol getirir adlı spor programımızla hep birlikte olacağız. Daha Ama daha haftaya olsun. yayınlanacak değil mi? Herhalde haftaya, haftaya yayınlanacak. Yani yani ilk yayınlam, ilk haftaya ya. ya da önümüzdeki haftalardan birinde yayınlanacak. Bu akşamki performansımıza bağlı. Millet evet. yarılırsa belki hemen yayınlarlar. Oracıkta değiştirip... yayınlayabilirler. Oracıkta yayınlayabilirler. Yayın akışını değiştirip girebilirler. Bu arada Damla Hanım'dan bir uyarı gelmiş bize. Sert bir uyarı mı? Ee, yani yok. Seviyeli sempatik ama ciddi bir uyarı. A yeter demiş yarma yarma yani. Bir at çok tapalı değildir lütfen lüks diye yansıtmayalım korkutmayalım atlardan demiş insanlar. Evet yani doğru. At alacağınız varsa alın biz kimseyi de engellemiyoruz yani ama demek ki çok bağlı değilse de yani. Demek ki gözümüzde büyütüyoruz halbuki yani hepimizin bir veya birkaç ata olabilir aynı anda binemedikten Pichino, sonra gerek var bahsedecek misin yoksa direkt pas mı geçelim <gülüyor> Aslında, <gülüyor> bahsetsene Ege yani camla çok hanımın olacak. bu dediğinden yola çıkarak zengin gibi görünmenin bir yolu en ucuz yolu at olabilir yani olabilir tabii canım A, onun bebek atları arabası. var dediklerinde bir anda havan değişecek yani sadece biz herhalde gözümüzde büyütmüyoruzdur Pek çok kişi atın pahalı olduğunu düşündüğünü Ve herkes Damla Hanım'ı tanımadığına göre yani bu Damla gerçekle... Hanım da yırtınsın Onlar zengin değil o atları ucuza kapattılar Diye ama kimse duymaz Atları kişnetiriz o açıklamaya parka... <gülüyor> diye Duyulmaz biz de zengin olarak anılmaya Devam ederiz Atları kişnet. Ekranıma bakıyorum caddesi. millet yarıldı yazıyor atları Şu kişnet, anda Kırbaçı şaklat Ege <gülüyor> Atları kişnet caddesi Mahallesi Ay hadi vallahi da... mouse'a gitmedi. Vallahi. Yoksa bu atları kişte <gülüyor> caddesini dinlemek zorunda kişte. Metin Metin Kırbaç şakladı Metin, metin, kır... kırbaç. Ve metin kırbaç. Metin Kırbaç. Metin <gülüyor>